Bismillahirrahmanirrahim Kasa Suresi 56-57 ve 57. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir ve hidayete erecekleri en iyi o bilir. Dediler ki seninle beraber hidayete uyacak olursak yerimizden olacağız. Halbuki onları katımızdan bir zik olarak her şeyin mahsulün toplandığı emin bir haremde yerleştirmedik ama onların çoğu bilmezler evet Allah dilediğini hidayete erdirir Allahı u Teala şöyle buyuruyor Ey Muhammed muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin bu sana verilmiş değildir sana düşen tebliğdir ama Allah dilediğini hidayete erdirir en yüce hikmet ve çürütülmez delil onundur. Allah subhanahu ve teala başka bir ayette ise onları hidayete erdirmek sana düşmez. Allah dilediğini hidayete erdirir. Evet. Buhar ve Müslüm'de gelen rivayetlerde kardeşlerim, bu ayeti kerime Ali Salatü amcası Ebu Talip hakkında nadir olmuştur. Ebu Talip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı korur, ona yardım eder, onun tarafını tutar, Şerii bir sevgiyle değil de, tabi bir, fıtri bir sevgiyle onu severdi. Ebu Talib'in eceli gelip de vefat edeceği zaman, ve Vesselam Efendimiz onu imana ve İslam'a girmeye çağırdı. Ancak, o bundan yüksündü, o bunu kabul etmedi. Ve, küfür üzerine ruhunu teslim etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey amca! Allah katından kendisiyle senin lehinde şehadette bulunacağın bir kelimeyi Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini söyle dedi. Yanında bulunan Ebu Cehil ve Abdurrahman İbni Ebu Umeyi ise Ey Ebu Talip! Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin dediler. Ali sallallahu ve sellem efendimiz ona bu kelimeyi arz etmeye devam ederken onlar da bu sözlerini Ebu Talib'e tekrarlıyorlardı. Nihayet son söz olarak Ebu Talib, Abdul Muttalib'in dini üzerine deyip la ilahe illallah demeden direndi ve Ali sallallahu ve efendimiz sana istifarda bulunmaktan men edildiğim sürece, men edilmediğim sürece senin için mağfiret dedi. Allah subhanahu ve Teala önce tövbe 113'ü indirdi kardeşlerim. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere, ne de müminlere onlara tövbe istifade yakışık olmaz ayeti indi. Daha sonra da muhakkak ki sen el er sevdiğini hidayete erdiremezsin. Amma Allah dilediğini hidayete erdirir ayeti inmiştir. Ve yine sen onlara yetmiş değil, yüz kere tövbe istifade Allah onları affetmeyecek buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cehennemde ateşe müşriklerden topuklarına kadar girecek birisi var. Ondan da beyni fokur duyacak diyerek amcasını kastetmiştir. Amcası Ebu Talib'in dünyada kendisine yaptığı iyiliklere mukabil Allah subhanahu ve teala da onu cehennemde topuklarına kadar sokacak. Ama bundan bile beyni kaynayacak. Bu müşrik bile olsa karşılığını Allah tarafından alacağına işarettir. Ama cennete giremeyecek. 58 ve 59 Biz nimet ve refahıyla şımarmış nice kasabalar yok etmişizdir. İşte kendilerinden sana çok az kimselerin oturabileceği yerleri ve oralara varis olanlar bizdik biz. Rabbim kasabaların merkezine ayetlerimizi okuyacak bir peygamber göndermedikçe onları helak etmiş değildir. Ve biz halkı zalim olan kasabalardan başkasını helak edici değiliz. Allah subhanehu ve teala Mekke halkına tarizde bulunarak şöyle buyuruyor. Biz nimet ve refahıyla şımarmış azmış, kendilerine bahşe olunan rızıklar içinde Allah'ın nimetini inkar etmiş nice kasabaları yok ettik. Nitekim başka bir ayette de Allah size huzur ve güven içinde olan bir kasabayı misal olarak verir her yerden oraya bol bol rızık çeliyordu. Ama Allah'ın nimetine nankörlük ettiler de yaptıklarından dolayı Allah onlara açlık ve korku belasını kattırdı. Evet. Bundan sonra Allah Azze ve Celle adaletini haksız yere hiç kimseyi helak buyurmayacağını helak ettiklerini ancak aleyhine hüccet ve delil konulduktan sonra helak buyuracağını haber veriyor. Evet. 60 ve 61 Size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının bir geçimliliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve devamlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşan kimse, dünya hayatında kendisine bir geçimlilik verdiğimiz, sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilmişlerden olan kimse, gibidir, kimse gibi midir? Evet. Allah Subhanahu ve Teala burada da dünya ile ondaki basit zinnet ve fani güzelliklerin Allah'ı Teala'ca ahiret yurdunda salih kullarına hazırlanan devamlı ve büyük nimetlere nispetle ne kadar küçük olduğunu haber veriyor. 62'den 67'ye kadar O gün Allah onlara seslenip "Benim ortağım olduklarını ileri sürdükleriniz nerededir?" Der aleyhlerine hüküm gerçekleşen kimseler, Rabbimiz işte bunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz nasıl azmışsak, onları da öylece biz azdırdık. Onlardan uzaklaşıp sana geldik. Zaten onlar bize tatmıyorlardı derler. Denir ki, koştuğunuz ortakları çağırın, onlar çağırırlar. Ama kendilerine cevap veremezler. Cehennem azabını görünce de doğru yolda olmadıklarına yanarlar. O gün Allah onlara seslenip peygamberlere ne cevap verdiniz der. Ama o gün onlara karşı bütün haberler kör olmuştur. Birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip inanan ve salih amel işleyen kimselin kurtuluşa erenlerden olması ümit edilir. Evet. Aleykümselam. Aleykümselam. Rabmüs Sammunuhu Teala kıyamet günü Allah'a vasıl kaşan kafirleri Nasıl azarlayacağını haber verir ki onlara nida edip dünya yurdundayken kendilerine tapınma, tapındığınız ve bana eş koştuğunuz ilahlarınız nerede? Size yardımları oluyor mu? Veya kendilerine yardım edilebiliyor mu? Elbette bu bir azarlama ve tehdittir. Nitekim başka bir ayette kardeşlerim olsun ki siz ilk defa yarattığınız gibi yapayalnız ve teker teker huzurumuza geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri ardınızda bıraktınız hani ortaklarınız hani şefaatçileriniz onlar niye beraberinizde değil olsun ki aramızdaki bağlar artık kopmuş ortak sandıklarınızda sizden kaybolup gitmiştir diyor Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Teala burada ta ruhlar aleminde almış olduğu ahitten ve kabirde sorulan ahitten sorarak o gün Allah onlara seslenip peygamberlere ne cevap verdiniz? Yani Rabbiniz kim? Size gelen elçi ne dedi? Kitabınız nedir? diye soracak. Değil bir Allah'ı birlemeden sorulur. Burada ise peygamberleri ispat vardır. Yani size gönderilen elçilere cevabınız ne oldu? Onlarla birlikte sizin durumunuz neydi? bu kula kabirdeyken Rabbin kim, peygamberin kim dinin nedir? şeklinde sorulması gibidir. Mümin kişi Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet edecek Şafir ise ha ha bilmiyorum diyecektir. Bu sebeple kıyamet gününde de onun susmaktan başka bir cevabı yok. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun. Cevabı veren sonunda ihlaslı kullardan eresin. Ama dünyadayken tevbe edip inanan ve salih amel işleyen kimsenin kıyamet günü kurtuluşa erenlerden olması ümit edilir. Allah Teala'dan olan bu ümit mutlaka gerçekleşecek. Zira bu hiç kuşkusuz Allah'ın fazlı ve ihsanıyla mutlaka meydana gelecektir. 68'den 70'e kadar Rabb'in dilediğini yaratır ve seçer. Onlar için seçim hakkı yoktur. Onların koştukları ortaklardan Allah münezzehtir ve yücedir. Rabb'in göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını bilir. O öyle bir Allah'tır ki kendinden başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da Hamd O'nundur, hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Evet. Yine Rabbimiz Sıphan-ı yaratmada, seçmede yegane olduğunu, bu konularda kendisiyle çekişecek ve hükmünü geciktirecek hiçbir şey olmadığını ve Hamd'ın sadece kendisine olacağını, hayır ve şerri bütün işlerin O'nun kudret ve elinde olduğunu İşlerin dönüşünün kendisinde olduğunu bize bildirir. 71'den 73'e kadar de ki şayet Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize uzatsaydı Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kim? Hala dinlemeyecek misiniz? De ki şayet Allah gündüzü kıyamet gününe kadar mütemadiyen uzatsa Size içinde dinlenebileceğiniz bir geceyi getirecek Allah'tan başka ilah kim? Hala görmeyecek misiniz? Onun rahmetindendir ki dinlenmeniz için geceyi, lüksedip verdiği rızkı aramanız için gündüzü yaratmıştır. Ta ki şükredesiniz. Allah Subhanahu ve Teala burada kullarına olan nimetimizi zikrediyor onlara geceyi ve gündüzü misaffar kılmış bunları kullarının buyruna vermiştir ki onlar olmaksız kullarının ayakta ve hayatta kalabilmelerine imkan yoktur. Burada haber verir ve açıklar ki şayet kıyamet gününe kadar geceyi onların üzerine devamlı ve ebedi kılmış olsa mutlaka bu onlara zarar verir ve gönüller ondan bıkıp usanır. Bu sebepledir ki Allah'tan başka size ışık görebileceğiniz veya onun sebebiyle birbirinize ünsiyet kesbedeceğiniz ışığı getirecek ilahınız kim? hala dinlemeyecek misiniz buyuruyor ve peşinden teker teker e, akıl edecekleri sorular soruyor ta ki şükredesiniz gündüz ve gece çeşitli ibadetlerde Allah'a şükredip kim geceleyin bir ibadete kaçırırsa bunu gündüz kim de gündüz bir ibadeti kaçırırsa bunu geceleyin telafi eder. 74 ve 75 Bugün onlara seslenip nerededir bana ortak olduklarını iddia ettikleriniz der. Her ümmetten bir şahit çekip çıkarmışızdır ve kesin delilimizi getirin demişizdir. O zaman gerçeğin Allah'tan olduğunu ve uydurduklarını kendilerini bırakıp kaçtığını anlarlar. Evet. Bu ayetteki şahit ile Resul'un kast edildiği açıktır. Allah'ın ortakları olduğuna dair iddianızın sıhhatine kesin delilinize getirin bakalım. O zaman gerçeğin Allah'tan olduğunu ondan başka ilah olmadığını anlarlar. Hiçbir şey konuşamayıp bir cevap da veremezler. Bilirler ki uydurdukları kendilerini bırakıp gitmiş ve onlara hiçbir fayda sağlamamıştır. 76 ve 77 Gerçekten Karun, Musa'nın kavminden biriydi. Ama onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler verdik. Karun ona şöyle dedi, şımarma. Çünkü Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de da bulun. Yeryüzünde bozgunculuk arama doğrusu Allah bozguncuları sevmez. 78 Dedi ki bu bana ancak bende olan bilgiden ötürü verilmiştir. Bilmez mi ki Allah önceleri ondan daha güçlü ve topladığı daha fazla olan nice nesilleri yok etmiştir. Suçlardan günahları sorulmaz. 79 ve 80 Döptebe içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler keşke karnına verildiği gibi bizim de olsaydı. Doğrusu büyük bir varlık sahibidir demişlerdi. Kendilerine bilgi verilmiş olanlar da şöyle demişlerdi. Yazıklar olsun size. Allah'ın mükafatı iman edip salih amel işleyenler için daha hayırlı. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. 81 ile 82, sonunda onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı kendisine yardım edebilecek kimsesi de yoktu. Bizzat kendisini koruyabilecekten de değildi. Daha dün, onun yerinde olmayı isteyenler, vay! Demek ki Allah, kullarından dilediğinin rüskünü genişletip, zarartmakta, eğer Allah bize lütfetmemiş olsaydı, bizi de yerin dibine, geçirirdi. Vay! Demek ki kafirler asla felah bulmazlar demeye başladılar. Allah subhanahu <Gülüyor> ve teala harunun ziyneti içinde kibirlenmesini dövürlenmesini kavmine karşı övünüp onlara karşı şımarıp azmasını zikrettikten sonra peşinden onu ve evini yere geçirdiğini zikrediyor. Allah Mal verip, hazırlamasın ve verdiği nimete şükreden saheni kullardan izleri eylesin. 83 ve 84, işte ahiret yurdu, biz anlayacak yurdu da ve bozgunculuğu istemeyen kimselere verilir. Akıbet mutlakilerindir. Kimdir iyilikten gelirse, ona daha hayırlısını verilir. Kim de bir kötülükten gelirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Ama subhanahu ve teala harundan misal verdikten sonra ahiret yurdunuz asla cevale ermeyecek ve çevrilemeyecek devamlı nimetlerini yeryüzünde böbürlenmeyen, Allah'ın yarattıklarına karşı büyüklenmeyen, onlara zulmetmeyen onlar arasında bozgunculuk yapmayan tevazu sahibi inanan kullarını hazırladığını haber veriyor Allah bizi onlardan kılsın ve o hasletleri o huyları bizde daim kılsın 85-88'e kadar Kur'an'ı sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere döndürecektir peki senin doğrulukla geldiğini Kimin apaçık sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilen Rabbındır. Sen sana bu kitabın verileceğini ummazdın. Bu ancak Rabbim'in bir rahmetidir. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte bir başka ilah hayal ondan başka hiçbir ilah yoktur, onun zatından başka hiçbir şey helak olacak, her şey helak olacak, hüküm onundur ve sadece ona döndürüleceksiniz. Alo, aman ve teala burada da Resulüne üsâleti tebliğ etmesini, insanlara Kur'an okumasını emrediyor ona haber veriyor ki şüphesiz Allah onu kıyamet günü döndürecek ve gözetmesini, riayetini istemiş olduğu peygamberlik mükellefiyetinden ona sorulacaktır. Bu sebepledir ki Kur'an'ı insanlara okuyup onlara tebliğ etmeni sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere kıyamet gününe döndürecek ve sana bunu soracaktır. Nitekim başka ayetlerde andolsun ki kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da soracağız. Peygamber olarak gönderilenlere de buyurmuştur. Evet. i̇bn Abbas'tan Tamam bebeğim. Evet. Şüphesiz ki Allah seni cennetteki madenini aslına gönderecektir. Yani kıyamet günü seni diriltecektir. i̇bn bir keresinde ayeti Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'ye dönüşüyle tefsir etmiştir ki bu Mekke'nin fethidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ecelinin yaklaşmış olduğuna da bu ayetler bir yerde işaret etmiştir. Allah'ın müsreti ve fethi geldiğinde ve insanların felç felç Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünüzde hemen Rabb'ını hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret ile şüphesiz ki o sevap filandır Nasır suresi aleyhissalatü vesselamın edeli olduğu ve bu surede de buna işaret edildiği açıklanmıştır hüküm onundur mülk tasarruf onundur hükmünü değiştirip geciktirecek hiç kimse yoktur deliltileceğiniz günde sadece ona döndürüleceksiniz size amellerinizin karşılığı verilecektir amelleriniz hayır ise hayır Amelleriniz kötüyse karşılığında da kötülük olacaktır. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz bu surelerden etmeyi, amel etmeyi, hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Kibirden büyüklenmeden, yerin dibine batmaktan, ahirette hüsran olmaktan bizleri diri buyursun. Elhamdülillah her